Türkçe Peri Masalları Denizin Altındaki Kale Evvel zaman içinde kayıkçıların ve balıkçıların olduğu Kral Mandrin tarafından yönetilen küçük bir ada varmış. Bu ülkenin halkı dünyanın en mutlu insanları olabilirmiş. Ama büyük bir düşmanları varmış. Pekne! Bu olamaz! Bu denizin altındaki kalenin prensi, bize sorun çıkararak ne elde ediyor? Çabuk olun! Sahile doğru kürek çekin! Görünüşe göre ağama çok büyük bir balık takıldı! Burda ne? Kurtarın bizi! yine kötüsü prensinin canavarlarından biri takılmış! Nuh Prensi geçtiğimiz hafta içinde kayıklarımıza beş kez saldırdı majesteleri. Majesteleri, onu bulmaya ve savaşmaya yönelik tüm girişimlerimiz başarısız oldu. Merak etme baba, onu bulup savaşacağım, sihriyle ilgili tüm kitapları okuyacağım ve büyüdüğüm zaman halkımıza çektirdiği tüm eziyetlerin intikamını alacağım. Küçük Prens, kötü su prensiyle savaşma ve onu yenme konusunda o kadar kararlıymış ki su prensi korkmaya başlamış. Birkaç gün sonra Küçük Prens teknesiyle gezintiye çıkmış. O zaman su prensi denizde öyle dalgalar yaratmış ki prensin teknesi batmış. Diğer çocukların denizin yüzeyinde yüzmelerine izin verirken, prensi sıkı sıkı tutmuş ve onu sarayına sürüklemiş. Krallığın tamamı, prenslerinin kaçırılışı karşısında dehşete düşmüş. Herkes karamsarlığa kapılmış. Hep bu şekil mi olacak? Hiçbir şey yapmadığımız halde, kötü su prensinin gazabına mı uğrayacağız? Biz ona hiçbir kötülük yapmadık. Tek istediğimiz, güzel adamızda huzur içinde yaşamaktı. Neden su prensi bize bu kadar zarar vermeyi seviyor? Şey, aslında... Prensin büyüdüğü zaman onu yeneceğinden korkuyor. Demek oluyor ki su prensini yenmenin bir yolu var amca. Sen nasıl bu kadar olumlu olmayı başarıyorsun Merlina? Kötü su prensini yenmenin yolunu kim bulacak? Keşke ben bulabilseydim ama merak etme amca. Doğa kimseye zarar vermeyen kişilere yardım etmenin mutlaka bir yolunu bulur ve... Su prensi de o kadar kötü olmayabilir. Bunu nasıl söyleyebiliyorsun Merlina' yaptığı onca şeyden sonra? Yani tek yaptığı kayıklarımızı alabora etmek ve bizi canavarlarıyla korkutmak. Ama bize asla çok büyük kötülük yapmadı. Yani biz ada halkı denizi o kadar çok kullanıyoruz ki tıpkı balıklar gibi saatlerce suyun içinde kalabiliyoruz. Yani su prensi ne yapıyor? Bizi sadece korkutuyor ya da sorun yaratıyor ama hiçbir zaman hiçbir şekilde büyük bir zarar vermiyor. Prensimizin yanında güvende olduğundan eminim. Bence su prensi sadece yalnızlık çekiyor. Keşke onu bulabilseydik ve konuşabilseydik. Sadece Marlina kötü su prensinin içindeki iyiliği görebilir. Gerçekten merhamet duygunun eşi benzeri yok. Krallığın başbilgesi kendini mağarasına kapatmış. Su prensini yenmenin yolunu bulabilmek için bütün yazılara ve kitaplara göz atmış. Nihayet cevabı bulmuş. Mağarasından çıkmış ve kimseyle tek kelime konuşmadan Merlina'nın kaldığı yere gitmiş. Başbilge Merlina'nın evine ulaşmış. Babası, kayıkçı Rivan oradaymış. Rivan, başbilgeyi kapısında görünce şoke olmuş. Başbilge bizzat burada. İçeri girin efendim. Sizin için ne yapabilirim efendim? Seninle kızın Melina hakkında konuşmak istiyorum. Ee, prensimizi kurtarmak için ona ihtiyacım var. Ama o küçük bir kız efendim. Kötü su prensinin sarayını, kralın bütün ordusu dahi bulamazken, kızım nasıl bulabilir? Çok uzun zamandan beri su ile ilgili efsaneyi inceliyordum. Prens korku ve sadizm enerjisiyle yaşıyor. Onu yenebilmek için kızın gibi bir kişiye ihtiyacımız var. Anlamıyorum efendim. Kızınla ilgili sana üç şey soracağım. Bir, Melina daha önce hiçbir canlıya zarar verdi mi? Asla. Bence bir adam kadın, çocuk, bitki ya da hayvan çıkıp da benim Marlinam’ın onlara zarar verdiğini söyleyemez. Ve hatta su prensinin bile kötü olmadığını düşünüyor. Aksine korkuyormuş ve yalnızmış. İşte bu mükemmel. İkinci soru, Merlinam iyiliğin ve umudun gücüne inanıyor mu? Aa evet. Hep doğanın başkalarına zarar vermeyenlere yardım ettiğini söyler efendim. Ve hatta prensimizi geri almanın bir yolu olduğundan da emin. Mükemmel! Ve üçüncü soru. Merlin'in korktuğu bir şey biliyor musunuz? Hiç sanmıyorum efendim. Çünkü doğaya ve insanlara güvenir. Hiçbir şeyden korkmaz. Ayrıca hep doğruyu söyler. Yani korkacağı hiçbir şey yok. Onu buraya çağır. Ee, nasıl isterseniz. Marlina! Marlina! Buraya gel çocuğum. Evet baba. Ah, İyi günler bayım. İyi günler Marlina. Gidip küçük prensimizi kurtarır mısın? Efendim, bu büyük bir onur olur. Ama kötü su prensi orada denizin altında. Su prensi bize gerçekten zarar vermek isteseydi bunu çok daha yıkıcı şekillerde yapardı. Onun korktuğuna ve yalnız olduğuna inanıyorum. Ayrıca korkulacak ne var ki? Denizi biliyorum ve içindeki canlılar benim arkadaşım. Oh, öyleyse anlaştık. Gitmeli ve prensimizi geri getirmelisin. Tabii ki efendim. A ama nasıl? İşte bunu bilmiyorum. Ama suya girdiğin zaman merhametin, iyiliğin ve korkusuzluğun sana yolu gösterecek. Böylece ertesi gün tüm krallık kumsalda bir araya gelmişken... Merlina küçük prensi bulmak için korkusuz bir şekilde denize atlamış. Kısa süre sonra su prensinin sarayına varmış. Sarayının ilk kapısı taşlardan yapılmış ve iki dev tarafından korunuyormuş. Merlina'yı görmüşler ve onu durdurmuşlar. Kimsin sen? Burada ne yapıyorsun? Ben Merlina'yım ve yukarıdaki ada krallığındanım. Prensimizi kurtarmak için geldim. <Gülüyor> Merlina doğrulardan başka bir şey söylememiş. Ama devler, ada kralının değerli oğlunu kurtarmak için küçük bir kız gönderdiğine inanmışlar. Ada kralının, ordularının başarısız olduğu yerde, küçük bir kızın prenslerine zarar verebileceği akıllarına gelmemiş. Böylece gülmüşler ve geçmesine izin vermişler. Sonraki kapı büyük bir su kabarcığıymış. Merlina arkasındaki sarayı görebiliyormuş. Saray da su kabarcıklarından oluşuyormuş. Ama bunlar uzun duvarlar, yüksek kuleler, sütunlarmış. Ve kabarcıktan bir kapıyla korunuyorlarmış. Merlina kabarcağa dokunur dokunmaz kabarcık onu içine almış. Kabarcığın içinde kalan herhangi biri korkarmış ama Merlina hareketsiz kalmış. Su ve bu kabarcıklar doğa tarafından yapılmış ve doğa kimseye zarar vermeyenlere hep yardım eder. Merlina yüreğindeki tüm inanç ve ikna ile bu kelimeleri söyler söylemez, etrafındaki kabarcık patlamış ve kabarcıkla beraber tüm sarayda patlamaya başlamış. Su prensi sarayını çevreleyen tüm kabarcıkların patladığını görünce dehşete kapılmış. Merlina onun bulunduğu yere yüzmüş. Su Prensi kaçmaya başlamış. Sihirli sarayının, devlerinin yanından geçen küçük bir kız tarafından yıkılacağı hiç aklına gelmemiş. Ama kaçmadan önce, Merlin'e ona nazikçe seslenmiş. Su Prensi, lütfen benden kaçmayın. Sizinle arkadaş olabiliriz. Arkadaş mı? Sen benden korkmuyor musun yani? <gülüyor> Şu anda sanırım siz benden korkuyorsunuz. Ama kötü olmadığınızı biliyorum. Gerçekten kötülük yapmak isteseydiniz, prensimize zarar verirdiniz. Halkınıza o kadar çok sıkıntı yaşatmama rağmen kötü olmadığımı mı düşünüyorsun? Yalnız olduğunuzu düşünüyorum. Doğru mu? Arkadaş ister misiniz? Ama kim benimle arkadaşlık eder ki? Herkes kötü olduğumu düşünüyor. Benimle gelin. Yukarıdaki güzel dünyayı görün. Adada yaşayan kimse size zarar vermez. Söz veriyorum. Kimse neden böyle davrandığımı düşünüp sebeplerini anlamaya çalışmamıştı. Biliyor musun sen bana doğru iyilik eli uzatan aslında ilk insansın. Böylece biri size sorun yaratıyorsa muhtemelen yalnızdır ve nasıl arkadaş olunacağını bilmiyordur. Onlara ulaşmaya çalışın. Tıpkı Berlina'nın su ulaştığı gibi. Tıpkı Berlina'da olduğu gibi tabiat ana kimseye zarar vermeyen insanlara hep yardım eder. Onları korkusuz kılar. Eğer iyilik yaparsanız karşılığında iyilik bulacağınıza inanın. İnsanlardan nefret edip korkacağınız yerde neden o şekilde davrandıklarını anlamaya çalışın. Dünyanın Yargılayıp savaşan değil, anlayabilen insanlara ihtiyacı var.